والرجاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت الحكيم صدق الله العظيم ربي افتح بالخير واختم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم والحمد لله رب العالمين ذلك Tekrar hoş geldiniz. Bizleri tekrar bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbim şu anda dünyanın dört bir tarafında İleyhi Kelimetullah için mücadele eden, cehd eden, cihad eden, çalışan din kardeşlerimize yardımını, müfretini esirgemesin. Çünkü bizler dünyaya tabiri caizse Allah'ın halifesi olarak gönderildik. Halife olabilmemiz için bizi halife gönderenin emirlerine uymamız gerekiyor bizi hangi emirlerle göndermişse onun uygulanması için de mücadele etmemiz gerekiyor. Halife olmanın ilk şartı budur. İleyhi Kelimetullah. Allah'ın ismini yüceltmemiz gerekiyor. Gerek kendimizde, gerek ailemizde, gerekse bulunduğumuz toplumda, gerekse ülkemizde, gerekse dünyada. Bunun mücadelesini etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Bugün hepiniz de farkınızda, farkındasınız. Dünyanın yani birçoğu küfür içerisinde ve karşılarına tek bir şeyi hedef almışlar. İslam'ı, Müslümanları. Arakan'da görüyoruz Müslümanları nasıl diri diri yakıyorlar. Suriye'de görüyoruz Müslümanları nasıl diri diri katlediyorlar. Irak'ta görüyoruz, Filistin'de görüyoruz, Myanmar'da görüyoruz. Dünyanın dört bir tarafında bu var. Yani bizler hiç değilse bir şey yapamıyorsak Allah rızası için ellerimizi açıp dua ederim. En azından dualarımızı göndermeyi esirgemeyelim. Belki o an tabiri caizse duaların kapısı açıktır. Belki o an birimizin ağzı temizdir. Allah'ın tabiri caizse yanına, ha, bu yanı bir mekan, bir zaman değil. Allah'ın kabulüne mazhar olur inşallah. Dualarımızı esirgemeyelim değerli kardeşlerim. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor, Fırat'ın kenarında bir kuzuyu bir kurt kapsa, Vallahi Ömer'den sorulur diye ben çok üzülüyorum diyor. Arabistan neresi, Fırat neresi? Bunun derdi şu, ümmet, ümmet, ümmet olmanın bilincini taşımalıyız değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz insanları ümmete çağırdı, ümmet olmaya çağırdı. Her zaman söylüyoruz, Medine'ye geldiği an yaptığı ilk şey ne oldu? Kardeşlik vesikası imzaladı değil mi? Ensarla muhaciri kardeş ilan etti. Sensalle kardeşin, sensalle kardeşin, sensalle kardeşin değil Amaç neydi? O kuvveti sağlamak, kardeşliği sağlamak, birliği sağlamak, bir sevgiyi sağlamak, muhabbeti sağlamak. Kısaca ümmeti sağlamak. Müslümanlar arasında bugün aramızda olmayan şey birliği sağlamak. Rabbim cümlemize nasip etsin bu birliği. Allah Allah. Çünkü inanın bizler bu birliği tahsis etmediğimiz müddetçe önce kalpte olacak bu birlik. A cemaatı, cemaatını sevmek zorunda. Ama biz maalesef rakip görüyoruz ya. Bu kalplerden kalkmalı. Bedir'de melekler niye yardıma geldi? Uhud'da melekler niye yardıma geldi? Hendek'te melekler niye yardıma geldi? Ortak bir dava vardı ilahi kelimetullah az önce dediğimiz gibi. Müslümanlar nefislerini bir kenara bıraktılar. Allah için mücadele ettiler. Bugün biz gerçekten davamızı niçin ortaya koymuşuz? Bunu bir ortaya koyalım ya. Nefsimiz için mi biz mücadele ediyoruz yoksa gerçekten Allah rızası için mi? Resulullah'ın sünnetini tesis etmek için mi? Bunu anlamak lazım değerli kardeşlerim. Ha bugün inanın meleklere de ihtiyacımız yok ha. Hani söylendiği gibi sürekli tükürüğümüzle kafiri boğarız ya. Ama biz maalesef kafir için kullanmamız gereken tükürüğümüzü Müslüman'a sarf ediyoruz. Gel de melekler yardıma gelsin. Vallahi billahi hak etmiyoruz. Ha, hak etmediğimiz ayrı, ihtiyaç da yok aslında dediğim gibi. Evet, Allah nasip ederse, batıl kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz dersimize. Bugünkü meselemiz, değerli kardeşlerim, yine musayirlikte olan bir mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Yani e, o yeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkaramdır. Ayeti kerimesini işleyeceğiz. Yasin suresinde geçer, dildiğiniz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi de şimdi apacık bir hasım kesildi. Evet. Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı. Kim diriltecekmiş o çür çürümüş kemikleri dedi. De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o yaratmayı da bilir. Size o yeşil ateşten, yeşil ağaçtan bir ateş yapan doğurur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız. Gökleri ve yeri de yaratan onlar gibisini de yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır ve her şeyi bilendir. Onun emri her şeyi dileyene sadece ol demektir. O da hemen onu verir. O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir? Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz. 5-6 ayet-i kerimeyi işleyeceğiz inşallah. Bizim Nusayirlik'te Hazreti Ali'nin Ulus uluh, e, uluhiyetinin ispatlarından biri kendilerine göre bu ayetlerindir. Yani derler ki Hazreti Ali yeşil ateşi yaktı da getirdi. Yeşil ateş yeşil odunu yaktı da getirdi. Pardon. E yeşil odun yanar mı? Sebepler dairesinde yanmaz. Ediyor sebebi ortadan kaldıran işte yeşil odunu yeşil ağaca tutuşturup size ateş olarak getirdi aydınlanmanızı sağladı şöyle. İşte bunu da yapan Hazreti Ali olduğu için o da ilahdır. Bu, İnanın, hiçbir sağlam kaynakta geçmiyor. Şia kaynaklarında da geçmiyor, emin olabilirsiniz. Yani İran kaynaklarında da geçmiyor bu. Bu Nusayri kesimin uydurduğu bir misaldır. Bunu Allah nasıl açıklamış, ulema nasıl tefsir etmiş buna bakacağız. Evet. Bir gün e, Peygamber Efendimizin yanına değerli kardeşlerim, ismi Übey e, bin halef meşhur e, kafir olan zatlarda Übey bin halef peygamber efendimizin yanına geliyor elinde bir kemik parçası insan kemiği parçası getiriyor peygamber efendimizin yanında ufalıyor ve peygamber efendimizin mübarek yüzüne bunları üfürüyor Diyor, ya Muhammed sen bir ahiretten bahsediyorsun sen bir hesap gününden bahsediyorsun o zaman insanların dirileceğinden bahsediyorsun bunlar mı dirilecek ufalıyor peygamber efendimizin mübarek yüzüne üfürüyor Peygamber Efendimiz evet diyor, ben bunu söyledim, Aynısını da savunuyorum evet. Peygamber Efendimiz bizleri, beni de seni de tekrar diriltecek ve seni de bu küfründen dolayı cehenneme atacak olanıdır. Bu ayet kelime ondan sonra nazil olur değerli kardeşlerim evet. İnsan kendini bir sudan bir damla sudan yarattığımızı da görmedi de şimdi mi apacık bir hasım kesildi yani bize düşman kesildi onu söylüyoruz. Bu ayet. Ve bundan sonraki ayetler değerli kardeşlerim ahiretteki tekrar dirilişimizin Kur'anca bize cevabıdır, Kur'anca bize ispatıdır. Bunları anlatırken Allahu Teala birden hemen bize bir misal veriyor arada. Ne diyor? Size yeşil ateşten odun çıkaran o değil midir? Ne gerek duydu da yeşil odunu araya sıkıştırdı? Şimdi yeşil odun da yeşil odundan çıkan ateşle ahirette dirilmenin ne manası var? Değil mi? Sebepler dairesinde görülen bu. İnanın Kur'an'ın icazı o kadar büyük bir şey ki Kur'an'ın belagatı yani sanatı yani edebiyatı yani açıklaması ayetler arası olan ilişkiler o kadar büyük ki bunu bir anlasanız lezzetine doyum olmaz. Şimdi Allahu Teala bize yeniden dirilmeyi bahsediyor. Yeniden dirilmenin nasıl olacağını bahsediyor. Önceki yaratılışımıza bakıyor. Hani birçok ayette diyor ya önceki yaratılışına bakmaz mı? Bizi kirli bir atık sudan yaratmadım Allahu Teala. Şimdi aramızda birçok esnaf vardır. Esnaf olarak bir aleti, bir parçayı ilk etapta yapmak mı daha zordur? Sebepler dairesinde ikinci, üçüncü, dördüncü defa daha mı yap yapmak mı daha zordur? Allah-u Teala seni sudan yaratmış. Seni pis bir sudan, bir mayin defik diyor. Kirli bir sudan, atık bir sudan yaratıyor. Sen ona bakmazsın da şu ufalanmış kemikten nasıl yaratıldığına mı bakmıyorsun diyor. İnsanları düşünmeye davet ediyor değerli kardeşlerim. Evet, yaratılışını unutarak bize değil ki, bize bir misal fırlattı, Hı. kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri dedi. Evet. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı da bilir. Size o yeşil ağaçtan da bir ateş yapan da odur. Şimdi ulema ilk etapta bu yeşil ateş odundan olan ateşi bize şöyle açıklıyor değerli kardeşlerim. Arabistan'da şu anda da mevcuttur, iki çeşit ağaç var. Merv ve Afar diye bir ağaç var. İki ağaç. Bunlar yeşilken koparılıyor değerli kardeşlerim. Daha kurumadan aynı çakmak taşları gibi birbirlerine sürtüldüğü zaman kıvılcım atıyorlar. Bunların içindeki o yeşil, o sıvı madde, içindeki o madde tutuşan bir madde. Hala şu anda Arabistan'da mevcut. Çöllerde mevcut olan bir bitkidir değerli kardeşlerim. Evet. Buna bakmaz mısınız diyor ilk etapta. Arap'lar bir yere gidecekleri zaman, bir şey yapacakları zaman bunu tutuştururlarmış. Araya biraz pamuk gibi tutuşan eşyalar koyarlarmış. Odunları birbirine sürtüzen, kıvılcım atınca o tutuşur. İlk etap bu. Ama hani tefsirde ilerlemiş alimler, rasihun olan alimler de şunu söylüyorlar. Ateş o şekilde, ağaç bize o şekilde bir örnek verilmiş ki insanları düşünceye sevk ediyor. Sünnetullah gereği, Allah'ın kanunu gereği Allah süper bir denge koymuştur ortada, ortaya. Ağaç da, yeşil bitki de öyle bir dengedir. Hiç düşünmüyoruz. Ama diyor, düşünürseniz şuna bakın. Hayatımızın odak noktasındadır yeşil ateş. Yeşil odun. Çıkardığımız petrol diyor. Kullandığımız kömür, ev tüp gazlarımız neyden halk edilmiş hiç düşündünüz mü? Hani jeolojik dönemlere kadar gittiğimiz zaman ormanlar, depremler sonucu, seller sonucu toprak altında kaldığı söyleniyor değil mi sebepler dairesinde? Aradan milyonlarca yıl geçerek o varlıklar, o bitkiler ne oldu? Çürüdü, petrola dönüştü. Sılı hale dönüştü. Bir grubu çürümedi, taşlaştı. Ne oldu? Kömür oldu. Bir grubu çürüdü, çürüdü, çürüdü, gaz haline geldi. Ne oldu? Gaz oldu, doğal gaz oldu. Bunların ana maddesi nedir? Ağaç, işte ağaç, işte değerli kardeşlerim, subhanallah. <gülüyor> Çıkarılan petrolle arabalarımız çalışıyor. Çıkarılan kömürle oca ocaklarımız yanıyor. Yazın, kışın ısınıyoruz. Çıkarılan kömürle termik santrallar var. Ligit kömürüyle çalışan, elektrik üretiliyor. Yine bu yeşil odunlar sebepler dairesinde kuruduğu zaman ne oluyor? Yine mutfaklarda kullanıyoruz değil mi? Buna da dikkat çekiyorlar diyor. Sebepler dairesinde ormanlar, ağaçlar helak edilecek olsa insanın yaşantısı da bitme noktasına gelecektir. Sebebi ne? Birincisi yiyecek içecek bir maddi döngüsü olmayacak. İkincisi oksijen olmayacak değerli kardeşlerim. Yine yani hayatımızın temel noktalarından biri. Sünnetullah gereği oksijen değil mi? Soluduğumuz hava nereden türetiliyor? Bitkilerden değil mi? Subhanallah. Bu bitkiler olmasa bu oksijenler nereye gidiyor olabilir mi? İnsanlar yaşayabilir mi? Hayvanlar yaşayabilir mi? Yine yeşil odun mucizesi diyor. Peygamber Efendimiz niye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kıyametin koptuğunu görseniz dahi elinize bir fidan varsa onu dikin demiyor mu? Bunu anlayan Allah dostları da devam ettiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet ne diyor? Ormandan bir ağaç kesenin başı kesilir. Yaş kesenin başı kesilir. Hani yaş kesenin başı kesilir diyorlar. Bir altta sözü de var. Neden önem veriyorlar ağaç dikimine? Bu ayet kelimelerden dolayı değerli kardeşler. Ayet-i kerimeler buna açıklıyor. Üçüncü bir madde. Ağaçlar ya oksijen veriyor. Yemeklerimizi pişiriyoruz. Oksijen olmadan bu ateş yanabilir mi? Olmaz. Subhanallah. Yanıcı bir madde. Oksijen de yanıcı bir madde. Oksijen de yanıcı bir madde. Düşünün. Petrol yangınlarında neden su kullanılmıyor? Su tüp yanıcı. yandığında neden su kullanılmıyor? Su yanıcı. Su yanıcı bir maddedir. Oksijen ve hidrojenden oluşmuş. Yani Allah'ın takdiridir. İki yanıcı maddeyi bir araya getiriyor Allah'u Teala. Ne yapılır bu, bu, bu tip yangınlarda, tüp yangınlarında ya da petrol yangınlarında? Değişik maddeler. Ateşi kaplayacak, maddeler kullanılır değil mi? Neden? Petrolün ateşin oksijenle irtibatı kesilmesi sağlanır. Amaç budur. Yine oksijenin bir müciyesi ortaya çıkıyor değerli kardeşlerim. Oksijen yanıcı bir madde olduğu halde bize hayat veriyor değerli kardeşlerim. Allah'ın izniyle. İşte Allah'u Teala diyor ki siz bu dengeye bakmaz mısınız? Ağaçları yaratan elbette bitkileri de yaratmıştır. Bitkileri yaratan elbette hayvanları da yaratmıştır. Neden? Bitkiler neyi soluyorlar bu sefer? İnsanların ve hayvanların verdiği karbondioksitisi soluyor, değil mi? Bizim atık maddemiz bitkilerin hayatını oluşturuyor. Bitkilerin atık maddesi bizim hayatımızı oluşturuyor. Ya böyle bir denge sizce hani derler ya kör tabiatın eseri olabilir mi ya? İşte allah Teala yeşil odunu sıkıştırıyor araya dedi. Düşünün diyor. Yeşil odun diyoruz ama diyor bu yeşil odunun oluşturduğu bütün döngüyü takip edin. İşte bu dengeye dikkatimizi çekiyor değerli kardeşlerim. Ben her zaman verdiğim bir örnek vardır. Mahalle sohbetleri de arkadaşlar bilirler. Bir gün üniversitedeyken bir ateist beni çağırdı. Allah'ın ispatla dedi bana. Ya hadim onları. ben nasıl ispatlayacağım dedim. Elhamdülillah önceden okuduğumuz kitaplardan, Risale-i Nur'dan olsun, aklımıza geldiği bir şeyler. Yok diyor Allah, yok diyor her şey tesadüfen oluştu diyor. Nasıl tesadüfen dedim ya? Yok diyor her şey tesadüf diyor ya. Elinde bir bardak su vardı, suyu döktü, bağlıyorum. Bu şekiller nasıl tesadüfen oluştuysa her, şey, her şey böyle tesadüf oluştu. İyi tamam dedim sana anlatacağım ama sözümü kesme dedim. Tamam dedi bizim aradaki bahçemize gidelim dedim. Ben ufak bir 100-150 metrelik bir bahçem vardı. Benim bahçemde portakal ağacım var dedi. elma ağacım var dedi, bir tane asmam var. Üç dört meyve çeşidi saydım, şeftalim var dedi. Aklında bulunsun, tamam dedi. Sonra şu odaya bakalım, baktık odaya. Şurada bir, pete değil, bir e, kalorifer pete yiyorsun, karşıda bir kalorifer petiyorsun, şu tarafta bir karşı kalorifer pete yiyorsun dedi. Evet olsun dedi. Her birinde birer musluk olsun dedim, evet Kalorifer peteklerinden dedim, birinin musluğunu akalım, elma suyu aksın, tamam dedi. Birini açalım, şeftali suyu aksın, tamam dedi. Birini açalım, üzüm suyu, birini açalım, portakal suyu vesaire. Tamam dedi. Ama dedim, kalorifer petekleri nereye bağlıdır? Kazan dairesine bağlıdır hocam dedi. Güzel. Peki kazan dairesinde ne var şu anda bana söyler misin? Dedim. Vurduk, kalorifer peteklerinde ısıtan kirli bir su vardır. Peki dedim normal şartlarda kirli bir sudan gelen borular muslukları açtığımız zaman neyi akıtmak zorunda? Elbette ki dedim mantık. Kirli sunun atmasını gerektirir. Ama ben söylediğim mantıklı mı dedim. Her birinden değişik bir nebat bitki çeşitinin atması. Normal şartlarda mantıksız dedim. Tamam bu dedim ikinci maddemiz. Adana'ya tekrar giderim dedim. Ben portakalı aynı suyla suluyorum. Elma ağacını da aynı suluyorum Asmayı da aynı suyla suluyorum İnciri de aynı suyla suluyorum Ama hepsinin bana verdiği değişik meyvelerdir Bu dedim üçüncü maddi Tamam dedi. Elmayı koparalım dedim ağaçtan Kopardık hocam dedi Elmanın gözü neye göre? Gözümüze göre Yumuşaklığı neye göre? Dişimize göre değil mi? Kokusu neye göre? Burnumuza göre Tadı neye göre? Dilimize göre. Vitaminleri neye göre? Vücudumuza göre değil mi? Bir elma her şeyle kime hitap ediyor? İnsana hitap ediyor değil mi? Evet dedi. Peki dedim elmadan bir dal koparalım, çiğneyelim. Tadı nasıl? Hocam dedi ağaç dalı dedi. Bu da bir maddi. Peki dedim bu ağaç dalından her yönüyle insana hitap eden bir meyvenin çıkmasını bana açıkla mantık kurallarına göre. Ya, dur, dur. tamam diyebilirsin, yine şöyle, şu böyle, şu böyle. Tamam dedim, evet dedi, işte genetiği böyle. Bir dakika dedim, peki elma ağacı beni tanır mı bir insan olarak? Elma ağacının gözü var mı? Kulağı var mı? Burnu var mı? Ona ben her yönüyle bana hitap etmesi için bir meyve göndermesini yaz, yazacağım, bir adres defteri var mı? Yok dedi. Nasıl yok ya dedim. Ama her yönüyle bana hitap ediyor. Elma beni tanımaz, elma beni görmez, elma beni duymaz, elma beni bilmez. Hacaza yediğimiz bütün meyveler böyledir. Bu dedim diğer bir maddemiz, dursun. Peki dedim, elma ağacı toprakla olan ilişkisini açıkla. Ya hocam gübre olmalı, şu olmalı, bu olmalı. Gübreyi kim yapıyor? Sentetik gübreleri geçelim. Bildiğimiz hayvan dışkısı değil mi dedim. Evet dedi. Ya dedim bu sefer peki hayvan... Bitkiyi tanır mı? Ona göre ben bir dışkı yapayım da içindeki azot her yönüyle ağaca hitap etsin. Yok hocam dedi. Peki dedim güneş olmadan bu bitkiler yetişir mi? Yetişmez. Güneş öyle bir şekilde konulmuş ki, öyle bir yere konulmuş ki her şeyi ağaca göre hitap ediyor. Sıcaklığı, derecesi, yönü. Miktarı, sıcaklığının miktarı. Evet dedi. Ya dedim peki bunlar kendi aralarında anlaşmışlar mı? Birbirlerine bir mektup mu göndermişler? Ey bitki! insanoğlu bitkiye hitap etmiş. Bitki hayvandan istemiş. Ya da güneşten mi istemiş? Durdu. Ya hocam dedi. Aklımı karıştırdın dedi. Korkma dedim. Korkma. Allah yavrum ya. Allah. Seni bilen, seni yaratan, ağzını yaratan, dilini yaratan, vücudunu yaratan, senin nasıl gıdalara ihtiyacın olduğunu bilen bir zat var ki onu tutuyor, ağaca yerleştiriyor, tabloca hükmünde kılıyor. Bunu benim Koluma ver diyor. Hocam dedi düşünmem lazım. Aklım şu anda Allah Allah. 25 yıllık ateistim dedi. Bu kadar Allah kolay olduğum bir anı hatırlamıyorum. Korkma kardeş dedim. Allah be Allah. Allah desin. İşte değerli kardeşim Allah-u Teala buna benzer dengeler yaratmıştır. Kur'an bize bu dengelere bakmamızı söylüyor. Aynı bu ayet-i kerimedeki gibi. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. insan kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi de mi? Şimdi apaçık bir hasım kesildi. Bir babamızın menisinden yaratıldık ya. Babamızın boşa atılan, dökülen menisi de olabilirdik değil mi? Ama Allah o kadar meni içerisinden bir hücreyi, ikiz olanlar iki tane hücreyi diyoruz. allah Teala milyonlarca hücre içerisinden seçti, hedefe ulaştırdı. Ya buna kim tesadüf diyebilir? Açın internetten bakın o hücrelerin birleşme anına. O erkek hücresiyle kadın hücresinin oluşum anına da bir bakın Allah rızası için. Erkek hücresi nasıl mücadele halindeyken, kadından çıkan o yumurta da böyle mücadele halinde rahme gidene kadar. Ya bu nasıl tesadüf olacak? İşte Allah diyor ki, kainat kitabını okumaz mısınız? Burada da aynı şeyi söylüyor değerli kardeşlerim. Ama bizimkiler kainat kitabını bir kenara bırakıyorlar ayeti kerimelerin başını ortasını bırakmışlar ne diyor size o yeşil ağaçtan bir ateş yapanı odur şimdi onu ondan tutuştur tutuşturmaktasınız diyor? bunu Hz. Ali yaptı ya arkadaş Kur'an'ı iyi okuyun tefsiri iyi okuyun Siyah sibak dediğimiz bir kuran vardı Kur'an'ı Kerim'de ayetlerin öncesi sonrası Allah ayetlerden öncesine bir şey açıklıyor insanın yaratılışını tekrar dirilteceğini inkar eden bir varlığı anlatıyor bunu ortaya koyuyor. Siz bu odun sayesinde, yeşil odun sayesinde dünyada nasıl bir denge kurulduğuna bakın diyor. Bu dengeyi takip eden göreceksiniz ki Allah sizi nasıl halk Elhamdülillah görüyoruz. Rabbim cümlemizi de görmeyenleri de görenlerden eğilsin değerli kardeşlerim. Evet. İşte gökleri ve yeri yaratan da, onların gibisini yaratan, yaratan da bunu yaratmaya kadir değil mi? Evet. Bitkiyi yaratan gökyüzünü de yaratmıştır. Çünkü bitki yeşermek için gökyüzünden düşen yağmura muhtaç mıdır? Muhtaçtır. O atmosferin oluşması gerekiyor. Az önce açıkladığım gibi. O ıs -ıs ısının oluşması gerekiyor. İşte bir bu kainat kitabına bakın. İşte onun emri bir şey dileyince ona sadece ol de, ol de o da olur. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَيْ يَكُولَ لَهُ كُنْ Allah bir şeyin olmasın istediği zaman sadece ol der olur, plan yapmaz. Boyun şu kadar hesaplayın, şu cetvelle ölçeyim, şununla ölçeyim, şu çekülü getirin, yüksekliğini alçaklığın ölçüm yok. Allah ol der o da olur değerli kardeşler, başka bir şey yok. Yani nasıl olacağına bakmayın, bu kemikleri nasıl dirilteceğini düşünme. Allah'ın gücünü düşünün, gücü, gücü, kudreti sonsuzdur değerli kardeşler. İşte dönüp dolaşıp nasıl bir Allah fikrine geliyoruz Burada Kur'an ve Sünnet bizzat anlatıyor O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu Yani hükümranlığı elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir Vallahi şanı yüce, şanı da yücedir, sonsuzdur Siz de ona döndürüleceksiniz Allah-u Teala devam ediyor değerli kardeşlerim Bir nevi başka, vaka suresi 71-74. ayı kerimeler <gülüyor> Bir nevi bu senelerin surelerin yine açıklaması devamı Bismillahirrahmanirrahim Yaptığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız? Yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda kıldık. Öyleyse büyük Rabbinin adını yücel. Aynı şekilde. Ateş dedi ki ya tarih boyunca insan odak noktasında olmuştur. Yemeklerin pişirilmesine vesile olmuştur, korunmasına vesile olmuştur, ısınmasına vesile olmuştur, araçların yapılmasına, demirlerin, bakırların, şuyun, bugün eritilmesine vesile olmuştur. Silah yapımına vesile olmuştur, araç gereçlerin yapımına vesile olmuştur. Başka, dedik ki hayatımızı iddia etmek için temel noktada. Sonra diyor ki, biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda kıldık. Ulema şöyle açıklıyor. Bu çöl dünyanın kendisidir, tamamıdır. Dünya ahirete nispetle bir çöldür. Gerçekten Allah'ın Kur'an'ı Kerim'de bize bahsettiği cennetle dünyayı kıyaslayalım. Resulullah'ın bize bahsettiği hadisi şeriflerle bir kıyaslayalım. Allah razı olsun Mahdet İddeş Hocamız anlattı. Bir huri diyor dünyaya bir tükürüğünden bir damla düşse tükürse bütün okyanuslar, denizler baldan tatlı olacak böyle böyleyse cennetin tamamı nasıl olacak onu ya. Yani tükrüğü, tükrüğü böyleyse tamamı nasıl olacak? Elbette ki ahi, dünya ahirete nazaran bir çöldür. Rabbimiz en kısa zamanda en hayırlı şekilde bu çölde imtihanımızı hayırlı şekilde verenlerden eylesin. Amen. İşte diyor bu ateşi bu çölde yaşayanlar için bir fayda yaptık. Öyleyse büyük Rabbinin adını yücel. Amasayısu Allahu Rabbil alemler'de kalmıyor. Onun her hükmünü, her kelimesini, her ayetini yaşamak zorundayız. Yaşanması için mücadele etmek zorundayız. Bunu hayatımızın her safhasında uygulamak zorundayız. Az önce demiştim ya ferdi olarak bunları bizim içimize sindirmemiz gerekiyor. Allah'ın bir hükmünü hiç düşünmeden acaba yapabilir miyim demeden Nefsimizle bile kıyaslamadan yapma, yapmamız gerekiyor. Ah nerede o günler. Yapanlardan eylesin Rabbim. Bunun için mücadele etmek zorundayız. Peygamber Efendimiz savaşlarını, cihatlarını bu yüzden yaptı. Zulmetmek için değil değerli kardeşlerim. Zulmü ortadan kaldırmak için. İslam öldüren bir din değil. İslam hayat veren bir dindir. İslam her hareketiyle hayat veren bir dindir. İslam'ın kısasında bile hayat vardır. Değil mi? Kıssasta hayat vardır demiyorum Allahu Teala. Kıssasta hayat vardır. Kıssasta niye hayat vardır söyleyin. Biri beni, biri benim bir akrabamı öldürdü. Normal şartlarda onun da öldürülmesi gerekiyor. Ha affedebilir mi Allahu Teala bunu söyler ama affetmeme hakkını da bana vermiş. Onun da katledilmesini istiyorum. Normal şartlarda bu hakkımı kullandım, kullanmazsam ya da yasaklandı ne olacak? Kan davası güdülmeyecek mi ilk etapta? Evet. Benden bir, ondan bir, ondan iki, benden iki, ondan beş ömür boyu yüzyıllarca sürecek bir kan davası. Kundaktaki bebeğin suçu ne ya? Ya benim dedemi bir adam öldürmüşse benim onun torununu öldürme hakkım nereden doğuyor? İşte İslam bunu ortadan kaldıran bir dindir. İslam bunu ortadan kaldıran bir dindir. Kısasta hayat var diyor ya, işte kısasta bundan dolayı hayat var bir nevi. İşte yapacağımız mücadelelerin amacı değerli kardeşlerin Allah'ın hükmünü dünyada uygulanmasına vesile olmak. Gerekirse burada şehit oluruz. Abim cümlemize nasip etmez. Evet, dediğimiz gibi değerli kardeşlerim, bu, bu ayet-i kerimelerin nazil olması sebebi Bizim müsairilerin dediği gibi işte Hz. Ali yeşil odunu tutuşturdu, size getirdi. Bakın <gülüyor> işte bu Allahlığının delilidir, değil. Ayetler ve hadisler bize bunun zaten böyle olmadığını ispatlıyor. Dediğimiz gibi merf e, ve Afar denilen iki ağaç var. Dersin başında da söylediğim gibi. Bunlar her Arabistan'da mevcut, araştırabilirsiniz. ...bunlar yeşilken koparılıyorlar... ...içerilerinde taşıdıkları maddeden dolayı... ...birbirine sürtüldükleri zaman kıvılcım atıyor. Aynı petrol gibi. Hocam sıvı yanar mı? Yanar. Nitrogriselin yanmıyor mu? Evet. Petrol yanmıyor mu? Hatta nitrogriselin... E, ...dinamitten elde edilen bir madde... yere vursanız bile o sıvı patlıyor. Ya bunu sen kendi elinle patlıyordu. patlıyor da... ...Allah'ın normal doğal suyu patlayamaz mı? Niye patlamaz? İşte diyor bunlar birbirine sürtüldüğü zaman... Tutuşan ağaçlar. Hatta eskiler ellerinden geldikçe bu ağaçları birbirinden uzak tutarlarmış. Çünkü rüzgarda bir havada bunlar. Çok kez yaprakları birbirine değdiği zaman orman yangınlarına sebep oluyorlar. Bu yüzden eskiler bu ağaçları uzak tutarlarmış. Yakın olan birbirine yakın olan ağaçları kesip atarlarmış. Bu ağacın kullanma amacı budur. Allah razı olsun. Var mı sorusu olan? Allah razı olsun. Allah razı olsun. inşallah Allah rızası için El-Fatiha.